Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların gündüz tükettiği elektriğin %20'si kentte 1 milyon metrekarelik alanda kurulu bulunan güneş enerji santrallerinden sağlanıyor. Bölgedeki fabrikaların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen yanı başında kurulan ve Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali konumundaki tesis yıllık 51 megawatt kurulu güce sahip. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nur Saçan 22 milyon metrekarelik alanda Türkiye'nin en büyük beşinci organize sanayi bölgesi olduklarını söyledi. 70 bin kişinin istihdam edildiğini 6 megawatt üretimle başladıklarını söylüyor. Yönetim kurulu olarak göreve geleli bir yıl oldu ve devraldıktan sonra güneş enerjisinden elektrik üretimine daha ciddi yatırımlar yapmaya karar aldık demiş kendisi. 50 milyon dolar yatırımla güneş enerjisinden 51 megawatt üretim sağlar hale geldik. 2016 yılı itibariyle büyük çoğunluğunu bitirmiş durumdayız. Yaklaşık 6 megawattlık bir tesisken bir yıl içinde kapasiteyi 51 megawatta çıkardık. Hem fiziki altyapısıyla hem de teknik donanımıyla Türkiye'ye örnek bir tesis kurduklarını belirten Nur Saçan şöyle diyor. Gündüz kullanılan elektriğin %20'sini bu tesisten çevreci enerjiyle sağlayabiliyoruz. Hatları daha fazla meşgul etmeden burada üretip hemen yakındaki işletmelerde kullanabiliyoruz. Ülkemizin 7 milyon dolarlık doğal gaz ihtiyacını azaltan bir tesisi Kayseri sanayisine ve ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Diğer yandan burası yaklaşık 60 bin konutu aydınlatabilecek bir kapasiteye sahip. Türkiye'de tek başına 51 megawatt enerji üreten tesis yok. Bunu hem modern hem de yüksek teknolojiyi kullanarak yaptık. Buraya 51 megawattlık güneş ...enerjisi santrali de diyebiliriz. Aynı zamanda bu işten sağlanan geliri sanayicimize ve sanayimize hizmet ederek yansıtıyoruz. İnşallah bu teknolojileri üreten fabrikaları da Kayseri'ye kazandırmanın gayreti içinde olacağız. Ülkemiz için bu tür yatırımların artmasını temenni ediyorum. Güneş ve rüzgar enerjileri başta İsveç, Finlandiya ve Almanya olmak üzere... ...birçok Avrupa ülkesinin başlıca enerji kaynağı yolu olma üzere hızlıca ilerliyor... Haziran 2016'da gündüz saatlerinde Almanya'da güneş ve rüzgar kaynaklı enerji üretimi 45.5 gigawatt seviyesine ulaştı diye konuştu kendisi. Kuzey Ormanları savunması 29 Ocak 2017 Pazar 11.30'da Belgrad Ormanı'nda Bahçeköy girişinde buluşarak Belgrad Ormanı'nda inşa edilmesi planlanan demir yoluna karşı yapılacak basın açıklaması ve ardından düzenlenecek 2 saatlik doğa yürüyüşü için Tüm doğa korumacıları pazar günü Belgrad Ormanı'na davet ediyor. Burada... Kuzey Ormanları Savunmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 5 gün önce başlattığı kampanyaya imza atanların sayısı da 15.000 kişiyi geçmiş durumda. Belgrad Ormanı'nda yapılmak istenenlere dair kapsamlı bilgileri de barındıran kampanya sayfasına Change.org üzerinden ulaşabilirsiniz. 29 Ocak 2017 Pazar günü gerçekleşecek basın açıklaması ve doğa yürüyüşüne ilişkin kos açıklamasının tam metni de şu şekilde Belgrad Ormanı'nda inşa edilmesi planlanan demir yoluna karşı basın açıklamasını yaptıktan sonra doğa yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. İstanbul'a binlerce yıldır hayat veren Kuzey Ormanları'nın eksiz parçalarından biri olan Belgrad Ormanı Dekovil tren hattıyla yağmalanmak isteniyor. Belgrad Ormanı'nın yok edilmesine izin vermeyelim. Ormanımızı birlikte savunalım. Şehrimizin nefesine sahip çıkalım. 29 Ocak Pazar günü saat 11.30'da Belgrad Ormanı'nda Bahçeköy girişinde basın açıklamasının ardından orman içerisinde 2. Mahmut Bendin'den başlayarak Göret etrafına yaklaşık 2 saatlik kar durumuna göre tabii tahminen bir doğa yürüyüşü gerçekleştireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni başladıktan imza kampanyası da artan bir şekilde destek görmeye devam ediyor. 3 gün önce başlatılan kampanyaya imza atanların sayısı 6.000'i geçti. Binlerce ağacı katlederek geçirilmesi planlanan Dekovil hattı demiryolu projesine Belgrad Ormanı'nın korunması gereken doğal bütünlüğünün parçalanmasına Kuzey Ormanları'nın nefesini İstanbul'a taşıyan Cendere Vadisi'nin yeni rant projelerine açılmasına karşı imzamızı buradan atabiliriz diyor Kuzey Ormanları Savunması. Hindistan'ın başkenti Delhi, plastik kirliliğinin önüne geçmek için büyük bir adım attı. Aralık ayında Ulusal Çevre Mahkemesi, Delhi bölgesindeki tek kullanımlık plastik ürünlere yasak getirdi. Uygulamaya ise bu ay içerisinde başlama kararı alındı. Görkem Gömeç'in Yeşiliste'ye yer alan haberine göre, plastik torba, bardak, çatal, bıçak, tabaklara getirilen bu yasak, Hindistan'ın giderek artan plastik çöpünün önüne geçmeyi planlıyor. Hindistan'daki çevreciler bu konuda hiçbir zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirtiyorlar. İslam'da beraber 4 ayrı Asya ülkesi her yıl neredeyse 9 milyon ton plastiği çöpe atıyor. Okyanuslara karışan plastiklerin %60'ı Asya ülkelerinden gelmekte ve bu ülkeler plastik atıklarının önüne geçmezse bu rakam 2025'te %80 gibi bir orana ve 200 milyon ton gibi bir miktara ulaşacak. Hindistan'da uygulanacak bu yasak çöp toplama bölgelerinde gerçekleşen yasa dışı çöp yapma uygulamalarının hava kirliliğine yol açmasına getirilen şikayetlerle başladı. Ve çöpten enerji üretmeye çalışan 3 adet çöp toplama bölgesinde çöpler ayrıştırma yapılmadan yakılıyordu daha önce. Bölgedeki bu güncel olaylarla birlikte Ulusal Çevre Mahkemesi hem çöp toplama bölgelerine yaptırımlar yapılması hem de bölgenin çöpünün kontrol altına alınması için plastik kullanımının azaltılması yönünde kararlar aldı. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve Uygar Özesmi Müzik